Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Deutsche Bank'ın yüksek gelirli özel bankacılık müşterileri arasında gerçekleştirdiği çevre, sosyal ve yönetişim yatırımcıları anketine göre yatırımcıların %47'si en fazla çevre sorunlarına önem verirken %27'si yönetişim ve %26'sı ise sosyal faktörlerin önemli sorunu olduğunu düşünüyor. Bloomberg'ta yer alan habere göre en fazla çevre sorunlarına önem veren yatırımcıların %46'sı öncelikli sorunu iklim değişikliği olarak tanımlarken %21'i arazi bozulmasının, %16'sı okyanus kirliliğinin ve %11'i de biyolojik çeşitlilik kaybının en önemli sorun olduğunu belirtiyor. Deutsche Bank Yatırım Genel Müdürü Christian Nolting de anket sunumu toplantısında portföy yatırımlarıyla ilgili ESG standartlarına uymayan şirketlere yatırımcılık yapmaya başlamalıyız ve müşterileri ESG yatırımlarına yönlendirmeliyiz. Bunu yaparken kar dönüşlerinden feragat etmiyoruz, aksine daha fazla dönüş sağlıyoruz diye iddia etti. Yeni bir rapora göre dünyanın en büyük tek kullanımlık plastik üreticileri 2025 itibariyle üretim kapasitelerini %30 artıracak. Bu 1 trilyon Litrelik plastik şişe, kapak ve 1 trilyon plastik torba ve 1 trilyon stretch film üretilmesi ve tüketilip atık olarak atılması anlamına geliyor. Pazar araştırmacıları Wood Mackenzie, London School of Economics ve Stockholm Environment Institute ile ortaklaşa gerçekleşen ve Avustralya'da Mindero Foundation'ın Plastic Waste Maker Index'inden detaylandırılan araştırma sadece 20 petrokimya şirketinin, 70 milyon metreküplük ek polimerin %60'ından sorumlu olacağını söylüyor. Ham maddeleri üreten bin fabrika üzerinde yapılan bir araştırmaya dayanan bu rapor 2019'da 130 milyon metrik ton tek kullanımlık plastiğin atıldığını kaydederken yıkıcı çevresel etkiyi vurgulamış. Bu toplamın büyük bir kısmı ise yakıldı. Düzenli depolama alanlarına gömüldü ya da çöp olarak bir kenara atıldı. Bu ürünlerin %98'i ise sınırlı fosil kaynaklardan üretildi. Mindero'nun araştırmacıları tek kullanımlık plastiğin maliyeti çok büyük diye belirtiyor ve ekliyor. Tek kullanımlık plastikler sonunda vahşi yaşamın sağlığını ve okyanusun karbon depolama kabiliyetini etkiliyor, küçük parçacıklara ayrılıyor. Tek kullanımlık plastikler insanlarda bulunan ve bir dizi üreme sağlığı sorunuyla bağlantılı olan kimyasal katkı maddeleri de içeriyor. Araştırmacılar bu tür plastikler için mevcut üretim büyüme oranının 2050 yılına kadar küresel sera gazı emisyonlarının %5 ila 10'unu oluşturacağı konusunda uyarıyor. Amerika Birleşik Devletleri eski başkan yardımcısı Al Gore raporun girişinde diyor ki plastiğin çoğu petrol ve gazdan üretildiği için plastik üretim ve tüketimi iklim krizinin önemli bir faktörü haline geliyor. Dahası özellikle tek kullanımlık plastiklerden kaynaklanan plastik atıklar, Çöplüklerde, yol kenarlarında ve okyanusa büyük miktarlarda çöp taşıyan nehirlerde birikiyor diyor. Araştırmada üretimde süre gelen artışın nedeni şöyle yorumlanmış. Tek kullanımlık plastik polimer üretimindeki büyümenin gerekçesi gelişmekte olan ekonomilerde talebin artacağına dayanıyor. Plastik atık üreticileri endeksi aynı zamanda sadece 3 petrokimya devinin dünyadaki plastik atıkların %16'sını oluşturduğunu belirtiyor. Araştırmacılar bu şirketlerin... Ne yazık ki büyük finans kurumları tarafından desteklendiğini söylüyor. Acil bir dönüşüme ihtiyaç var burada. Yeşil gazetede yer alan habere göre enerji konusunda faaliyet gösteren bir düşünce kuruluşu olan Ember, Avrupa'daki kömürden elektrik üretimi kaynaklı hava kirliliğinin en yüksek olduğu ülkeleri ortaya koyan bir rapor yayınladı. Maalesef rapora göre ülke ölçeğinde gerçekleştirilen sıralamada Türkiye ve Ukrayna, Tüm kirleticilerin türlerinde ilk 3 sırada. Batı Balkanlarda yer alan ülkeler görece küçük ölçeklerine rağmen hemen Türkiye'yi ve Ukrayna'yı takip ediyor. Almanya ve Polonya gibi Avrupa Birliği ülkeleri ise azot oksit kirliliği açısından üst sırada. Elektrik üretimi amacıyla kullanılan kömür havaya kirleticiler yayarak insan sağlığını tehdit ediyor ve çok sayıda erken, erken ölüme neden oluyor. Bu kirleticilerin yayılımı binlerce kilometreyi bulabiliyor, herkese yetkiliyor. Ember elektrik ve iklim veri analisti Ufuk Alparslan, Ukrayna, Türkiye ve Batı Balkan ülkeleri Avrupa'da kömürden elektrik üretimi kaynaklı hava kirliliğinde öne çıkıyor. Kömür santrallerinin havaya yaydığı kirlilik binlerce kilometreye ulaşabiliyor. Temiz enerji alternatiflerinde çok yüksek potansiyele sahip bu ülkelerin kaynaklarını Emisyon standartlarına uyum sağlamak için yüksek maliyetli rehabilitasyon yatırımları ve kömür teşvikleri yerine enerji dönüşümü daha da hızlandıracak yatırımlara yönlendirmesi gerekiyor dedi. Nitekim bu bizim bütçemiz üzerinde de çok büyük bir yük yani kış aylarında İç Anadolu'daki kentlere gidin nefes almakta güçlük çekeceksiniz ve insanlar burada yaşıyorlar çok acı. 19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Özgür Baytut, Samsun Limanı'nda oluşan tabakanın deniz salyası olduğunun kesinleştiğini söyledi. Uzmanlar deniz salyasının son zamanlarda sıklıkla görülmesinin doğal olmadığını kaydediyor. Samsun Limanı'nda endüstriyel atıklar sonucunda mikroorganizmaların aşırı derecede üremesiyle oluşan deniz salyası tabakası belirli bir süre kamuoyunu da son derece tedirgin etti. Doçent Doktor Özgür Baytut,